145. Bölüm Hz. Ömer bir gün Resulullah Efendimizin huzurunda oturuyorlardı. Yanında müminlerden bir grup vardı. Sohbet anında Resulullah Efendimizin etrafında arı vızıltısı gibi bir ses duyuldu. Resulullah Efendimiz susmuşlardı. Vahyin gelmekte olduğu anlaşılıyordu. Bazen arı vızıltısına benzer bir sesin duyulduğu ashab-ı kiram tarafından bilinen bir şeydi. Vahiy halinin devamı süresince resul Ekrem Efendimiz kendi haline bırakıldı. Bir müddet sonra Efendimiz kıbleye yöneldi ve ellerini kaldırdı. Allah'ım bizi artır, eksiltme, bizi ikramda bulun. Değersiz hale düşürme, bize bol ver, mahrum bırakma. Bizi üstün yap, başkasını bize tercih etme, bizi hoşnut et ve bizden razı ol. Resulullah Efendimiz'in bu dua yaparken, arkadaşları da amin diyerek duaya iştirak ediyorlardı. Dua bitince Efendimiz arkadaşlarına döndü. Bana on ayet indirildi. Kim bu ayetlerin hükümlerini güzelce yerine getirirse, cennete girer dedi ve Mü'minin Suresinin ilk 10 ayetini okumaya başladı. Mü'minler muhakkak felaha erdiler. Korktuklarından emin, umduklarına nail oldular. O mü'minler ki namazlarında derin bir saygı hissi duyarlar. Onlar faydasız ve lüzumsuz iş ve sözden, yüz çeviren insanlardır. Onlar zekatı veren kişilerdir. Onlar eşleri ve malik oldukları cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Namuslarını muhafaza ederler. İşte bunlar ayıplanacak kişiler değildirler. Kim bu hududun ötesinde olanı istese işte böyleleri haddi aşan kimselerdir. Onlar emanetlerine riayet eden kimselerdir. Namazlarına muhafız ve müdavim olanlardır. İşte bunlar mirasçı kişilerdir ki, Firdevs cennetine varis olur ve orada ebedi kalırlar. Uhud Harbi birçok aileyi perişan etmişti. Bir zamanlar yüzü gülen, fakat bugün adı yetim olan çocuklar, dul kalmış kadınlar vardı. Henüz hayatının baharını yaşamakta olan Hansa da Uhud muharebesinin dul bıraktığı boynu bükük kadınlardan biriydi. Hansa henüz yeni evlendiği kocası Üneys'in ardından bir zaman gözyaşı döktü. Kocası ölen her kadın gibi o da 4 ay 10 gün süren bir müddet içinde evliliğin adını bile anmadan, süslenmeden günlerini geçirdi. Ama büyükler ölenle ölünmez demişlerdi. Sayısız tecrübenin ortaya koyduğu bu gerçeği bir defada Hansa yaşadı. Peş peşe gelen günler ve geceler onun içini parçalayan kaderi azar azar aldı götürdü. Aradan aylar geçti. Uhud muharebesini Hendek Savaşı takip etti. Sonra yine haftalar, aylar birbirine eklendi. Hansa yine o Hansa'ydı. Ancak bir zamanlar üzüntüden çatlayacak olan kalbinde şehit kocaya ait sadece bir hatıra kalmıştı. İkinci evlilik hiçbir kadın ve erkek için ayıp değildi. Nitekim sağda solda ikinci hatta üçüncü evliliğini yapmış olan erkek ve kadınlar vardı. Hz. Peygamber'in hanımlarından Ümmü Seleme, Zeynep, Hafsa, Cüveyri'ye ikinci evliliğini yapmış kadınlardı. Bu yaşta bir hanımın hayatının sonuna kadar dul kalması doğru olamazdı. Hansa da içinde böyle bir arzu hissetmekteydi. Tekrar evlenmek, tekrar yuva kurmak lazımdı. Ama Hansa evleneyim de kim olursa olsun demiş değildi. Amcasının oğlu Ebu Lübabi'ye karşı içinde bir sevgi yeşermekteydi. Bir akşam babası Hızam yepyeni bir haberle geldi. ''Seni evlendiriyorum kızım'' dedi. ''Kime veriyorsun beni babacığım?'' Merakla babaya çevrilmiş olan gözler aldığı cevapla tatsız bir ifadeye bürünmüştü. "Ne o, hoşlanmadın mı kızım?" "Evet, hoşlanmadım. Daha açıkçası ben o adama varmam. Ama ben senin nikahlanmış bulunuyorum." "Nikahlanmış da olsan varamam. Bir defada bana danışmalıydın. Sen "kazıma verdim" demekle işini bitiriyorsun. Halbuki ben o adamla bir ömür boyu beraber olacağım." Baba kız arasında anlaşmazlık böyle yaşandı. Peş peşe tatsız günler geçti. Baba kızından fedakarlık bekledi, kız babasından anlayışlı olmasını istedi. Fakat günler iki tarafı da yumuşatamadı. Üstelik bu olay Ansanın kalbinde yeşeren sevgiyi daha da artırdı. En sonunda Hansa yerinden doğru olup kalktı. Başörtüsünü aldı, yürüdü peygamber mescidine. Bir ömür boyu huzursuz olmaktansa peygamber efendisine derdini anlatmayı, onun tavsiyesi üzerine hareket etmeyi kararlaştırmıştı. Kendisi için bundan başka çıkar yol yoktu. Resulullah efendimizin huzuruna vardı. Kendini tanıttı. ''Uhud harbinin dul bıraktığı kadınlardan biriyim.'' dedi. ''Ey Allah'ın peygamberi, babam beni istemediğim bir adama zorla nikahlıyor. Halbuki amcamın oğlu bana daha sevimli geliyor.'' dedi. Biraz sonra seyyid Mürsel'in efendimizin huzurundan ayrılan Hansa kalbinin kuş kadar hafiflediğine yemin edebilirdi. Gelirken gönlünü dolduran dertten, endişeden, heyecandan eser bile kalmamıştı içinde. Şimdi gönlü ucu bucağı olmayan bir mutluluk denizinde yüzüyor gibiydi. Hızam kızının anlattıklarını başı eğik dinledi. Yerinden fırlayıp ben kimseyi dinlemem. Sözüm sözdür deme imkanına sahip değildi. Bir mümin olarak böyle bir yola başvurması mümkün değildi. Bununla beraber o da kalktı. Resul Mükerrem Efendimizin yanına vardı. Kızından dinlediklerini anlattı. Şimdiye kadar olanları da dile getirdi. Peygamber Efendimiz son sözü söyledi. Onları zorlamayın dedi. Kızım için yapılacak bir başka iş, tutulacak bir başka yol kalmamıştı. Şu kadar ki o artık verdiği sözden dönen bir adam olarak bilinmeyecekti. Hiç kimse ona bu olaydan sonra sözünden dönen bir adam olarak kabul edemezdi. Aradan çok geçmeyecek ve Hansa arzusuna uygun olarak Ebu Lübabe'ye nikah edilecekti. Enes'in annesi Ümmü Süleym, Resulullah Efendimizin hicretinden sonra Ebu Talha ile evlenmiş ve ondan bir oğul olmuştu. Ebu Umeyr diyorlardı ona. Ebu Umeyr büyümüş, 3-4 yaşlarına gelmişti. Nebi Ekrem Aleyhisselam Ebu Talha'yı ve Ümmü Süleym'i ziyarete geldikçe Ebu Umeyr'i de seviyor, başın okşuyorlardı. Bir gün kırmızı gagalı serçe büyüklüğünde bir kuş tuttular. Ebu Umeyr bu kuşa pek sevindi. Zamanını onunla oynayarak geçiriyordu. Nugayr diyorlardı bu kuşa. Seyyidü'l-Enbiya Efendimiz bir gelişinde Ebu Umeyr'i kuşuyla oynarken gördü. Pek mutlu bir hali vardı. Ama Ebu Umeyr'in bu mutlu günleri fazla sürmedi. Hatta üzüntüye çevrildi. Çünkü Nugayr ölmüştü. Onun ardından gözyaşları döktü. Resul Ekrem Efendimiz bir başka gelişinde kuşu göremedi. Çocuğun başını okşadılar. Ya Ebu Umeyir, ne oldu Nugayr dedi. Mahsun bir ses ona karşılık verdi. Öldü. Bundan böyle Resul-i Efendimiz bu aileyi ziyaret ettikçe, Ey Ebu Umeyr, yavru kuş Nugayr ne oldu diyerek onu seviyor, şakalaşıyordu. Bir gün, Ebu Umeyr hastalandı. Gittikçe artan hastalık ailenin üzüntülerini de artırıyordu. Ebu Talha pek sevdiği yavrusunun güneş altında eriyen kar gibi günden güne eriyişini mahzun bir gönülle izlemekteydi. Bir gün evden çıktı. Daldığı işten saatlerce dönemedi. Aklı hep evinde Ebu Umeyr'indeydi. Akşama doğru zavallı çocuk son nefesini verdi. Ümmü Süleym telaşa düşmedi. Onu yıkadı, kefenledi ve evin bir köşesine koydu. Kendisi açılmadıkça kimsenin haber vermemesini sıkı sıkıya tembih etti. Akşam karanlığı çöktükten sonra eve dönen Ebu Talha'nın ilk işi çocuğunun durumunu sormaktı. Cevapsa tuhaftı. Hiç bugünkü kadar sessiz olmamıştı. Ebu Talha geniş bir nefes aldı. Çocuğun sesi çıkmadığına göre derin bir uykuya dalmış olmalıydı. Yemeğini günlerdir hasret kaldığı bir gönül rahatlığı içinde yedi. Yatsı namazından geldiğinde Ümmü Süleymiz süslenmiş halde buldu. Güzel kokular sürünmüş, temiz elbiseler giyinmişti. Bir müddet sonra Ebu Talha gusletti. Yattı ve uyudu. Sabahleyin uyanınca Ümmü Süleym. Oğlun Ebu Umir'den dolayı Allah'tan ecir ve mükafat bekle ve onu da göm dedi. Ebu Talha başından kaynar suyun döküldüğünü sandı. Birden iş tersine dönmüş, en huzurlu gecesini geçirdi diye sevindiği çocuğunun vefatını öğrenmiş bulunuyordu. Sinirlendi. Madem çocuk öldü de niye haber vermedin, gece beni bu işlere bulaştırdın dedi. Ebu Talha hem üzülmüş hem sinirlenmişti. Ceğer paresi ölen bir insanın bu durumu bir omuz silkmekle karşılaması beklenemezdi. Üstelik ölen çocuğu evdeyken gönül eğlendiren bir insan durumuna düşmüştü. En iyisi gidip gönüller sultan efendimizin yanında gönlünü dinlendirmekti. Abdest aldı. Dalgın gözlerin yürümek istemeyen ayakların eşliğinde evden çıktı. <Gülüyor> Mescide girdiğinde her haliyle mahzun bir babayı temsil etmekteydi. Resul-ü Muhterem Efendimiz üzüntü sebebini sorduğunda Ebu Umeyr'in vefatını haber verdi. Ayrıca Ümmü Süleym'in geceki davranışını da anlattı. Fena halde kızdığını söylemek istiyordu. Peki bu gece gelin güvey oldunuz mu? Evet ey Allah'ın Resulü. Bu cevap üzerine Efendimiz ellerini kaldırdı. Allah'ım bu gecelerini onlara mübarek eyle diye dua etti. Bu dua Ebu Talhan'ın sinirlerini yatıştırdı. Eve vardığında asık suratla görünmeyecek, hatır kırıcı söz söylemeyecekti. Ruhunun dinleneceği ümidiyle gelmiş, ümidinin ötesinde bir iç huzuruyla Sultanı Enbiya Efendimizin huzurundan ayrılmıştı. Müzik 7. yılın Zilkade ayı özel bir değer taşımaktaydı. Bir yıl evvel Hudeybiye seferine katılan ve Mekke'ye giremeden dönen müminler bu günlerin gelmesini iple çekmişlerdi. Orada yapılan anlaşmaya göre Umre yolculuğu bu ayda yapılacaktı. resul Ekrem Efendimiz Hudeybiye seferine katılan ve hayatta olan herkesin bu sefere iştirak etmesini hiç kimsenin geri kalmamasını emretti. O seferde bulunmadığı halde arzu eden müminler de katılabileceklerdi. Hazırlıklar kısa zamanda tamamlandı. 2000 kişilik bir iman ordusu, başlarında peygamberler İmam Efendimiz olduğu halde Mekke'ye doğru hareket etti. Bu defa yine bir aksilik çıkar mıydı? Bunu şimdiden tahmin edemezlerdi. Anlaşma gereğince kanında olmak şartıyla sadece kılıç taşıyacaklardı. Buna Araplar yolcu silahı diyorlar, yola çıkan herkes için lüzumlu görüyorlardı. Bununla beraber Resul-ü Muhterem Efendimiz ashabıyla görüşmüş ve bir ihtiyat tedbiri olarak kılıçtan başka harp malzemesi de aldırmıştı. Ancak bu malzeme Mekke'ye kadar gitmeyecek, oraya yakın ve uygun bir yerde muhafaza edilecekti. Medine'ye bir konak mesafede bulunan Zülhuleyfe'ye geldikleri zaman, Peygamber Efendimiz ihrama girdiler. Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk diye telbiyeye başladılar. Allah'ım, her zaman emrine hazırım. Senin hiç ortağın yoktur. Daima emrine hazırım. Hamd sanadır, nimet sendendir. Senin hiç ortağın yoktur demekti. Bundan böyle bir tepeye çıktığında, bir vadiden inerken, bir kalabalığı gördükçe sık sık bu mübarek sözleri söyleyecek, Lebeik Allahümme Lebbeyk diyeceklerdi. Yolculuk böyle devam etti. Mekke'ye 3 mil mesafedeki Yecec adı verilen yerde mola verildi. Cafer bin Ebu Talib'i Mekke'ye gönderdi. Hz. Abbas'ın baldızı olan hanıma evlenme teklifini bildirecekti. Hz. Meymune bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Eniştesi Abbas'ı kendisine vekil yaptı. Kureyş halkı Resulullah Efendimiz'in kılıçtan başka silah almış olduğunu öğrenmiş ve Mikrez bin Hafs adında birini göndermişlerdi. Efendimiz Yeceş'teyken adam geldi. Bu defa duyduklarının gerçekten doğru olduğunu gördü. ''Ya Muhammed, biz seni öteden beri ahde vefası olan bir insan olarak tanıdık. Ne çocuk yaştayken verdiğin sözden döndün, ne de büyük bir insan olarak ahdini bozdun. Ama şu anda biz seni silahlı bir ordunun başında görüyoruz. Halbuki bizim Hudeybiye'de yapılmış bir anlaşmamız var.'' dedi. Mikrez, Hudeybiye'de şahit olarak imza koymuş olanlardan biriydi. Resulullah Efendimiz cevaben, Mekke'ye yolcu silahı olan kılıçtan başka silah sokulmayacak dedi. Doğru söylediğine yemin edebilir misin? Kureyş'in sözcüsü, Nebi Muhterem Efendimiz'i böyle bir teklif yapmayı hatırına bile getirmedi. Serveri Enbiya Efendimiz'in verdiği sözün değerini biliyordu. Bu söz insanlığın tanıdığı ve tanıyacağı en sağlam senetti. Döndü ve Mekke'ye geldi. Ey Kureyşliler bilmiş olasınız ki Muhammed Mekke'ye kılıçtan başka bir silah sokmayacaktır dedi. Bundan sonra özellikle Kureyş'in ileri gelenleri Resulullah Efendimiz'i ve ashabını görmemek için şehri terk ettiler. Ve şehrin hemen civarındaki dağlara tepelere çıktılar. Bir kısmı gelenleri daha yakından görebilmek üzere beklemekteydi. Nihayet, Server-i Enbiya Efendimizin komutası altında ilerleyen iman ordusu ağır ağır şehre girmeye başladı. Abdullah bin Revaha, Resulullah Efendimizin bindiği devenin yularını tutup ilerlerken, ''Açılın Peygamberin yolundan. Bugün size Kitabullah'ın hükmüne göre darbe vuruyoruz. Bu vuruş...'' ''Başı cesedinden, seveni sevdiğinden ayran bir vuruş olacaktır.'' anlamına gelen bir şiir söylemekteydi. Hazret Ömer ona yaklaştı. ''Ey Abdullah, sen harem-i şerife girmek üzere olduğunu unutuyor musun?'' dedi. ''Hayır, unutmuş değilim. Resul-ü muhterem Efendimizin önünde yürüdüğünü biliyor musun?'' ''Elbet. Öyleyse bu durumda şiir söylemenin de sana yakışmadığını bilmelisin.'' Hazret Ömer'in bu müdahalesine karşı, Abdullah, ne gibi bir cevap verecekti bilmiyoruz. Fakat Resulü Rabbül Alemi'nin Efendimiz daha evvel söze karıştı. ''Bırak ya Ömer, bu şiirler Kureyş'e ok saplanmasından daha tesirlidir.'' dedi. Artık Hz. Ömer'in söyleyecek bir sözü olamazdı. Fahri Alem Efendimizin bu sözü üzerine Abdullah aynı şiiri yeni baştan almış ve beyitleri okumaya devam etmişti. Mekke sokaklarında böyle ilerlediler. Başlar dikti, omuzlar çökük değildi, kuvvetli adımlarla basa basa, canlı canlı yürüyorlardı. Mescid-i Haram'a yaklaşıldığı zaman Peygamber Efendimiz sağ kolunu ihramdan çıkardı ve asabına döndü. Bugün onlara karşı kuvvet ve kudret gösteren herkese Allah rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun dediler. Daha sonra yedi yıldır hasret kaldı Beytullah'a doğru yürüdüler. Hacerül Esved'i öptü. Ardınca gelen Hz Ömer, Nebi Ekrem Efendimiz'in gözlerinden inen yaşları görmüşlerdi. Seyyidül Evelin Efendimiz ona, ''İşte burada gözyaşları dökülür ya Ömer'' dedi. Arkadan gelen müminler de sağ omuzlarını ihramın dışında olduğu halde hürmetle Beytullah'a yaklaşıyor. Resul-ü Kibriye Efendimizin mübarek dudaklarını değdirdiği taşı öperek tavafa başlıyorlardı. Her defasında Bismillah, Allahu Ekber diyerek hacer Esved'i öpmek veya uzaktan selamlamak suretiyle Kabe yedi defa dolaşılacaktı. İlk üç defada Peygamber Efendimiz koşarcasına bir süratle dolaşmış ve Ashab-ı Kiram'da öyle yapmışlardı. Uzaktan onları seyredenler arasında fısıldaşmalar oluyordu. Yesrib humması bu adamları yedi bitirdi diyorduk. Baksanıza adamlar neredeyse koşarak tavaf edecekler. Biz Yesrib'i çoktandır hastalık yatağıdır diye bilip dururduk. Aydına doğru programımızın 145. bölümünü dinlediniz.